Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Filipinler İnsan Hakları Komisyonu, CHR, iklim değişikliğinin neden olduğu insan hakları ihlallerine dair dünyanın ilk ulusal soruşturmasını yürütüyor. Greenpeace, Güneydoğu Asya ofisi dahil olmak üzere 14 örgüt soruşturmaya katkıda bulunuyor. Chevron, ExxonMobil, BP, Shell, Total, BP, Billiton, Suncor ve Conoco, Philips gibi yatırımcıların da aralarında bulunduğu 47 karbon üreticisi hakkında duruşmalar, Nisan 2017'den itibaren internetten tüm dünyaya açık olarak yapılacak. CHR geçen Temmuz ayında petrol, kömür, madencilik ve çimento şirketlerinden insan hakları ihlali konusundaki iddialara yanıtlamalarını istedi. Sadece 11 şirket gönüllü olarak görüşlerini paylaştı, bazıları ise soruşturmaya meydan okudu. Komisyona 20'ye yakın firma yanıt verdi. Şikayetçiler ise firmaların dilekçelerine karşı ortak yanıtlarını 14 Şubat 2017'de gönderecek. Filipinler İnsan Hakları Savunucuları İttifakı'nın Genel Sekreteri Rose Traiano, Dilekçe sahipleri olarak fosil yakıt şirketlerinin insan haklarına saygı göstermeye ve mevcut iş uygulamalarını daha iklim değişikliğine yol açmaktan ve insan haklarını etkilemekten uzaklaştıracak adımları belirlenmeye zorlayacak bir insan hakları komisyonu kararı talebimiz var dedi. Greenpeace Güneydoğu Asya'nın icra direktörü Yepsano, şirketler ve hükümetler iklim değişikliği konusunda harekete geçmedikçe her gün insan hakları günüdür. Bugün iklim krizinde en çok sorumluluğu bulunan hesap sorma ve daha fazla zararı önleme hedefimize çok daha yakınız diye konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Kasım ayı lisanslı elektrik üretim yatırımları verilerini açıkladı. Verilere göre 2016'nın İlk 11 aylık döneminde Türkiye'de 5339 MW gücünde lisanslı elektrik üretimi yatırımları devreye alındı. Bu artışın 3526 MW'lık bölümünü termik, 646 MW'lık bölümünü hidroelektrik, 883 MW'lık bölümünü rüzgar enerjisi, 152 MW'lık bölümünü jeotermal enerji, 120 MW'lık bölümünü ise çöp, biyokitle ve atık ısı ve 13 MW'lık bölümlü ise güneş enerjisi santrali yatırımları sağladı. Bununla birlikte TİH verilerine göre 2016'nın ilk 11 ayında lisanssız elektrik üretimi alanında 531 MW gücünde güneş enerjisi, 6.7 MW gücünde rüzgar enerjisi, 25.6 MW gücünde ise termik santral yatırımı devreye alındı. İki idarenin verilerine göre... Türkiye'nin kurulu gücü 2016'nın ilk 11 ayında toplam 5902.86 MW'lık artış gösterirken termik santral yatırımlarının bu artıştaki payı %60 düzeyinde gerçekleşmiş oldu. Bununla birlikte devreden çıkan santrallerle birlikte net artış 5.445.1 MW oldu. Ne yazık ki iklim değişikliğine neden olan termik santral yatırımları hala devam ediyor. Antalya'nın Akseki ilçesinde izinsiz yaban keçisi avladığı belirlenen 3 kişiye toplam 12 bin lira ceza uygulandı. Akseki Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin ihbarı üzerine Çimi mahallesi yolunda bir aracı durdurdu, arama yaptı. Aramada 6 yaşında erkek yaban keçisi etine ve ruhsatsız bir av tüfeğine rastlandı. Bunlar ele geçirildi ve el kondu. Koruma altında ve avlanması yasak olan keçiyi kaçak olarak avladığı belirlenen Mesut A, Mustafa A ve Mahmut D'ye toplam 12 bin lira ceza uygulandı. Yaban keçisinin etine imha edilmek üzere el kondu. Avcıların kendilerini yakalayan polislerle gülerek fotoğraf çektirmesi ise dikkat çekti. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Ornitolog Profesör Doktor Ali Erdoğan Kuşları olumsuz etkileyen temel nedenlerin başında habitat kaybı gelmesine rağmen karayollarında taşıt çarpması sonucu telef olan kuş sayısının da azımsanmayacak derecede yüksek olduğunu belirtti. Bunun nedenini kuşların beslenme ya da yer değiştirmek için karayolları üzerinde uçmaları olarak açıklayan Profesör Erdoğan, araçların çarparak ölümlerine neden olduğu kuşların kırlangıç, serçe, kızılgerdan, gerdan, kara tavuk, karga gibi ötücü kuşlar olduğunu, Şahin Atmaca gibi yırtıcı kuşlar ve baykuşlar olduğunu ifade etti. Profesör Erdoğan, ev kedileri ve özellikle de sokak hayvanlarının kuş ölümlerinin önemli nedenlerinden olduğunu söyledi. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ekibinin geçen hafta İzmir'deki çalışmalarında Urla ilçesi Gülbahçe Karaburun Karayolu üzerinde yaptığı gözlemde araç çarpması sonucu ölen 6 türe ait 26 kuşa rastlandığına dikkat çeken Profesör Erdoğan, Şöyle söyledi ekibimizin bu karayolunda bir saat içinde 26 ölü kuş tespiti yaptığını söyleyebilirim bunlardan 18'i Kızılger'dan 3'ü maskeli ötleyen biri kara kızıl kuyruk biri dağ bülbülü bir kukumav bir saka biri de tanımlanmayacak derecede hasar gören bir başka kuştu. Bu kuşlardan saka ve kukumav yıl boyunca bölgede gözlenen yerli türler. Kızılger'dan ötleyen kızıl kuyruk ve dağ böbürü ise kış ziyaretçisi olan kuşlar. Ölü kuşların bulunduğu bölgenin yoğun maki bitki örtüsüyle kaplı olduğuna dikkat çeken Profesör Erdoğan, sahil boyunca devam eden Gülbahçe-Sarpıncık yolu iklim koşulları nedeniyle kış döneminde sayıları artan bu kuşlar için